İkinci bölüm namaz. Namazın fazileti ve önemi. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, Halbuki onlara ancak dini yalnız, ona has kılarak ve hanifler olarak Allah'a kulluk etmeleri, namaz kılmaları ve zekat vermeleri emrolunmuştu. Sağlam dinde budur. Beyyine suresi. İman eden kullarıma de ki namaz kılsınlar. İbrahim suresi. Doğrusu feraha ermiştir temizlenen, Rabbinin adını anıp namaz kılan. Âlâ suresi. Namazı kılın, zekatı verin. Bakara suresi. İbrahim Ömer, Radyallahu Anhudan Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, İslam beş şey üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in onun Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekatı vermek ve itihac etmek ve Ramazan orucunu tutmaktır. Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle söylediğini işittim. Sizden birinizin kapısının önünden bir nehir aksa ve bu nehirde her gün beş kere yıkansa ne dersiniz acaba üzerinde hiç kir kalır mı? Sahabeler bu hal onu kirlerinden hiçbir şey bırakmaz dediler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam işte bu beş vakit namazın misalidir Allah onlar sayesinde bütün hataları siler buyurdu. İslam seferde ve hazarda, korkuda ve güvende namazın terkine müsaade etmemiştir. Namazlara ve orta namaza devam edin. Allah'a saygı ve bağlılık içine namaz kılın. Eğer herhangi bir şeyden korkarsanız namazlarınızı yürüyerek yahut binmiş, binmiş olarak kılın. Güvene kavuştuğunuz zaman siz bilmezken Allah'ın size öğrettiği şekilde onu anın namazı kılın. Bakara suresi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 Yine de tedbirinizi alın. Şüphesiz Allah kafirler için alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. Namazı bitirince de ayakta, otururken ve yanınız üzerinde yatarken daima Allah'ı anın. Huzura kavuşunca da namazı dosdoğru kılın. Çünkü namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır Nisa suresi. Ey Allah'ın kulu! Yukarıdaki ayeti kerimede gördüğün gibi insanın devamlı ölümle karşı karşıya kalabileceği harp meydanında, harp meydanında bile Allah Celle Celaluhu namazın cemaatle kılınmasını emrediyor. Harpten daha tehlikeli namazın terkine sebep olabilecek bir mazeret yoktur. Buna rağmen namazın terkine müsaade edilmiyor. Bilakis cemaatle kılınacağı ilahi emir ile sabit olunuyor. Namazın kazası vardır diyenler acaba o kaza edilecek namazın terkine hangi şer iyi hazreti gösteriyorlar da namazın kazası vardır diyerek hem ayeti içe sayıyorlar ve hem de bu azim ibadeti Müslümanların nazarında basitleştirerek binlerce insanın ahirete müşrik ve kafir olarak gitmesine sebep oluyorlar. Hangi cılız omuzlarına böyle bir belayı yükleniyorlar? Namazı terk etmenin hükmü. İbni Mesud Radyola Anhu Ama onların ardından namazı zayi eden, şehvetlerine uyan bir nesil geldi. Meryem suresi ayetinin tefsirinde Namazın zayi edilmesi geciktirilmesidir. Namazı büsbütün terk eden kafir olur buyurulmuştur. Namazı terk etmenin hükmü İbni Mesud Radyola Anha, ama onların ardından namazı zayi eden, Şehvetlerine uyan bir nesil geldi. Meryem suresi ayeti tefsirinde, Namazın zayi edilmesi, geciktirilmesidir. Namazı büsbütün terk eden kafir olur buyurmuştur. Sahabe tefsiri merfu hadis hükmündedir. Cabir Radyoğlu Anhu'dan, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, Kişi ile şirk arasında namazın terki vardır. Diğer rivayetlerle Küfür ile iman arasında ve kul ile küfür arasında lafızlarıyla gelmiştir. Enes Radyoğlu Anhu'dan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Kişi ile şirk arasında namazı terk etmekten başka bir şey yoktur. Onu terk ettiği zaman şirk koşmuştur. Sevvandan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Bizimle kafirler arasındaki fark namazdır. Kim namazı terk ederse kafir olur. Abdurrahman bin Şakik, Radulah Annu'dan ve Ebu Hureyre'den, biz namazdan başka amellerden herhangi bir şeyin terkini küfür saymazdık. Resulullah ve Selam diğer bir hadiste, kim namaza devam ederse, onun için kıyamette bir nur, burhan ve kurtuluş vesilesi olur. Kim de devam etmezse, onun için nur, burhan ve kurtuluş olmaz. Ve o kıyamet gününde, Karun, Firavun, Haman ve Ubey bin Halefle beraber olur buyurmuştur. Bu hadisin şerhinde İbn Kayyim şöyle der: Namazı terk edeni, yamalı, ya, ya isliyi, ya memuriyeti ya da ticareti engeller. Namaz kılmaktan malı engelleyenler, Karunla beraber saltanatı engelleyenler, Firavunla beraber memuriyet ve vezirliği engelleyenler, Haman ve Ubey bin Halef ile beraber haşr olurlar. Enes İbni Malik'ten namazın terki şirktir buyrulmuştur İbni Ömer'den o şöyle dedi Resulullah ve sellem şöyle dedi Kim namaz kılmazsa onun dini yoktur Subhanallah. İbni Mesud'dan o şöyle dedi Her kim ki namazı terk ederse onun dini yoktur Ebu Zer Radyolahan'dan kim namazı terk ederse Allah'ın zimmetinden çıkar küfre düşer Ubeydu'l-Kelai'den o şöyle dedi, Mekhul Rahimullah, Elimden tutarak, Ya Eba ve, Farz bir namazı kasten terk eden birisi için ne diyorsun dedi, Ben de asi bir mümindir dedim, Elimi daha fazla sıktı ve sonra şöyle dedi, Ya Eba ve, İmanın şanı nefsinde daha azim olsun, Kim ki bir farz namazını kasten terk ederse, Allah'ın zimmeti ondan beri olmuştur, Kimden de Allah'ın zimmeti beri olduysa, o kafir olur. Ömer Radyolah Anhu'dan namazı terk edenin İslam'dan nasibi yoktur. Ali Radyolah Anhu'dan namazın din, namaz dininin direğidir. Her kim ki namazı kılmazsa o kafirdir. Abdullah İbni Amr Radyolah Anhu'dan da dedi ki namazı terk edenin dini yoktur. Ebu Derda Radyolah Anhu'da şöyle dedi namazı olmayanın imanı da yoktur. Ebu Derda Radyallahu Hanhu'dan şöyle dedi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, her kim farz bir namazı vaktinden çıkıncaya kadar terk ederse bütün amellerini iptal etmiştir. Amellerin iptal olması ancak şirk işlenince söz konusudur. Gerçekten sana ve senden öncekilere şöyle vahi olundu, eğer sen bile Allah'a ortak koşarsan muhakkak amelin boşa gider ve elbette hüsrana uğrayanlardan olursun, Zümer Suresi. Kim küfrederse yani imanın mucibi olan amelleri yapmaz, kafir olursa bütün yaptıkları batıl olmuştur ve o ahiret hüsranı, o ahirette hüsrana uğrayanlardandır. Maide suresi. Ubade bin Es'amit es radıyallahu anhu'dan şöyle dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize şöyle tavsiyede bulundu. Allah'a hiçbir şey ortak koşmayın. Namazı da bilerek terk etmeyin. Her kim ki bilerek kasten namazı terk ederse İslam milletinden çıkmıştır. Umeyr Elleysi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan buyurdu ki dikkat edin Allah'ın dostları namaz kılanlardır. Bizim ayetlerimize öyle kimseler iman ederler ki ayetlerimizle kendilerine öğüt verildiği zaman secdeye kapanırlar ve Rablerine hamd ile tesbih ederler ve kibirlenmezler. Secde Suresi Buna ibadet etmekten büyüklenip yüz çevirenler muhakkak ki küçülmüş kimseler olarak cehenneme gireceklerdir. Mü'min suresi. Abdullah İbni Mesud Radyola Anhu'dan şöyle dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kalbinde hardal danesi kadar imanı bulunan kimse cehenneme girmez. Kalbinde hardal danesi kadar kibir bulunan da kimse cennete giremez. İnsanlardan bir kısmı vardır ki biz Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Halbuki onlar iman edenler değillerdir. Bakara suresi. İnşikak suresindeki ayette devam ederek diyor ki Halbuki Allah içlerinde ne sakladıklarını en iyi bilendir. Yani dil ile Allah'a ve ahiret gününe iman ettiklerini söyleyip de namaz kılmayanlar Müslüman olduklarını ispat edemezler. Hem Müslümanları da aldatamazlar. Onlar ancak kendi nefislerini aldatırlar. Onlara namaz kılın denildiği zaman itaat edip namaz kılmazlar. Namaz kılmayarak Kur'an'ın ayetlerini yalanlayanların o gün vay haline. Artık bu ahmaklar Kur'an'ın ayetlerinden sonra neye inanacaklar? Mürselat suresi. Tasdik etmedi namaz da kılmadı. Ancak Kur'an'ın ayetlerini yalanladı. Amel etmekten yüz çevirdi Kıyamet suresi Artık Müslümanlara Mücrimlere davrandığınız gibi davranacağız O kıyamet gününde Rabbül İzzet'in Şakı açılacak da Bütün mücrimler secdeye çağrılacaklar Fakat güçleri yetmeyecekler Gözleri düşkün bir halde Kendilerini bir zillet saracaktır Halbuki vaktiyle Dünyada başları selametteyken Bu namaza davet olunuyorlardı da Kılmıyorlardı. O halde ey Resulüm namaz kılmayarak bu Kur'an'ı yalanlayanları sen bana bırak. Biz onları bilmeyecekleri yönden derece derece azaba yaklaştırırız. Ben onlara mühlet veririm çünkü benim azabım çok şiddetlidir. Kalem suresi Namazın terk edilmesinin hükmü hakkındaki risale yazmış bulunan Şeyh Ebu Said Elyarbuzi Der ki, Ubade bin Es-Samit Radyo'la er o Resulallah vesselam'dan şöyle buyurdu. Her kim Allah'tan başka ilah ve Muhammed'in Resulü olduğuna şehadet ederse Allah ona cehennemi haram kılmıştır. Başka bir rivayeti ise şöyle varit olmuştur. Her kim ki Allah'tan başka ilah yoktur derse cennete girer denilmiştir. Evet, la ilahe illallah diyen cennete girer. Fakat şunu iyi bilmek gerekir ki, bu sözün bir muhtezası gerektiği şartlar vardır. Herkes bilir ki gereği yapılmayan her sözün insanlar indinde değeri yoktur. İnsanlar arasında böyle olunca biz nasıl olur da bizim yanımızda değer taşımayan şeylerin Allah indinde değerli olmasını talep ederiz? Allah'tan başka ilah yoktur diye ikrarda bulunan kişi, tevhidin zıttı olan şirk ve küfürden döndüğünü ilan eder ve sonra amel ile bunu tasdiklemediği müddetçe geçersizdir. Amelle tasdikten kendisine o kelimeden başka bir şey ulaşmamış kişiler müstesnadır. Bunu daha bariz bir şekilde izah edebilmek için o şüpheciye şöyle bir soru tevcih etsek ne der acaba? Bir kişi düşünün ki, Allah'tan başka ilah yoktur sözünü ikrar ediyor ve sadece Kur'an'ın ayetlerinden bir tek ayeti inkar ediyor. Acaba bu kişinin hükmü nedir? Tabii ki şüpheci kafirdir diyecektir. Peki senin kaiden üzere bu kişi Allah'tan başka ilah yoktur diyor ne dersin? Sen de la ilahe illallah diyen kişiyi tekvir ediyorsun. Böylelikle az önceki kaideden dönmüş olmadın mı? Bu sorunun karşısında ne diyeceğini şaşıran şüpheci kendisini toparlayarak ''Evet ama Kur'an'ın bir tek ayetini de olsa inkar edenin kafir olduğunu, Kur'an'dan ve hadisten açık bir deliller vardır.'' diye itirazda bulunmaya başlarsa biz de deriz ki ''Ey Allah'ın kulu görmez misin? Baştan beri zikrettiğimiz apaçık delillerin hepsi namazı terk edenin İslam milletinden dininden çıkmış olduğunu ispat ediyor zaten.'' Şüpheci ''Evet.'' Ama namazın farziyetini inkar etmiyor. Deriz ki peki sen bize namazın farziyetini inkar eden kafir olur diye bir tek nas bulabilir misin? Eğer böyle bir şey yapabilirsen biz de sözümüzden döneriz. Dikkatlice okunduysa farkına varılmıştır ki zikretmiş olduğumuz bütün deliller namazı terk edinin müşrik, kafir, Namazı olmayanın dinsiz ve imansız olduğuna dalalet ediyor. Bir tanesi bile farziyetini inkar ederek terk eden kafir olur demiyor. Hem ayette demiyor mu ki, kendilerine Kur'an yani namaz kılın emri okunduğu zaman secde etmezler, yani namaz kılmazlar. Daha doğrusu o kafir olanlar bu halleriyle yani namaz kılmayışları ile Allah'ın azabından korkmayarak ahireti yalanlarlar. İnşikak suresi Onlara namaz kılın denildiği zaman itaat edip namaz kılmazlar. Namaz kılmayarak Allah'ın hükümlerini yalanlayanların o gün vay haline. Mürselat suresi. Bizim ayetlerimizde öyle kimseler iman ederler ki, ayetlerimizle kendilerine öğüt verildiği zaman secdelere kapanırlar ve Rablerine hamd ile tesbih ederler de kibirlenmezler. Secde suresi. Sonra bu nebilerle salih kimselerin arkalarından kötü bir nesil geldi ki namazı terk ettiler. Şehvetlerine uydular. Bunlar da cehennemdeki gayya vadisini boylayacaklar. Ancak tevbe edip iman eden ve salih amel işleyenler müstesna. Meryem suresi Ey Allah'ın kulu! Görüyorsun ki yukarıda zikredilen taifeler namazı kılmayarak bu hareketleriyle Allah'ın ayetlerini yalanlamış oluyorlar senin dediğin gibi namazın farziyetini inkar ederek değil bu ayetlerin karşısında sükût eden şüpheye başka bir itiraz getirmek istercesine biraz düşündükten sonra şöyle der peki kabul edelim ki namazı terk eden müşrik ve kafirdir bize deniliyor ki şirk ve küfür iki kısımdır bir İslam'dan çıkarak şirk ve küfür iki İslam'dan çıkarmayan şirk ve küfür acaba namazı terk eden kişinin Bunların hangisinde vuku bulmuştur ki siz hemen namazı terk edene müşrik ve kafir diyorsunuz? Cevap Biz ümitede deriz ki namazı terk ederek İslam'dan çıkaran şirk ve küfürde vuku bulmasınlar. Hem biz milyonlarca Müslümana müşrik ve kafir diyemeyiz. Ey Allah'ın kulu iyi dinle. Senin bu müşkilatın geçen meselen kadar mühim değil. Fakat tahrib yönünden çok şerli bir meseledir. Evet Söylemiş olduğun gibi şirk ve küfür iki kısımdır. Birincisi İslam'dan çıkaran kısım, ikincisi ise İslam'dan çıkarmayan kısımdır. Biz sana önce şirki anlatalım, sonra da küfrü anlatırız. Şirkin kısımları şunlardır. 1- Sahibini ebedi cehenneme koyan şirk. 2- Küçük şirk denilen gizli şirk yani riya. Biz sana önce küçük şirk yani Sahibini ebedi cehenneme sokmayan riyadan bahsedelim. Sonra sen kendin büyük şirkinli olduğunu anlarsın Allah'ın izniyle. Ahmet İbni Hanbel müsnedinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle bir hadis rivayet etmektedir. Mahmud bin Lebit Radyola Anu'dan şöyle dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Sizin için en çok korktuğum şey küçük şirktir. Sahabeler dediler ki küçük şirk nedir ya Resulallah. Resulullah şöyle buyurdu. Küçük şirk riyadır. Başka bir hadisi şerifte Resulullah namazla alakalı küçük şirkin ne olduğunu şöyle beyan ediyor. Ebu Said el Hudri Radyo'la Anhu'dan şöyle dedi. Bir gün bizler kendi aramızda Mesub-i konuşurken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çıka geldi. Bize hitaben şöyle buyurdu. Benim yanımda sizin için Mesut daha korkulu bir şeyi size haber vereyim mi? Biz de evet ey Allah'ın Resulü haber verin dedik. Resulullah o gizli şirktir. Kişi namaz kılmaya kalkar da birisinin kendisine baktığını anlayınca namazını güzelleştirir buyurdu. Yukarıda zikredilen hadisi şerifler İslam'dan çıkarmayan şirkin ne olduğunu itiraz bırakmayacak bir şekilde izah etmektedir. Yani küçük şirkin rüya olduğunu anladıktan sonra namazı terk etmenin büyük şirk olduğunu anlamışsındır artık. Küfrün kısımlarına gelince onlar da şöyledir. 1- Küfrübillah 2- nime. Biz sana burada İslam'dan çıkarmayan küfrü anlatalım ki siz kendiniz İslam'dan çıkaran küfrü anlayın. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle bir hadis rivayet olunmaktadır. Cabir bin Abdullah o şöyle dedi. Bir bayram günü Resulullah ile birlikte namazda hazır bulundum. İnsanlara Allah'a karşı takva üzere bulunmalarını emir Allah Celle Celaluhu'ya itaatle teşvik ederek vaaz ve teskirde bulundu. Sonra yürüdü. Kadınların bulunduğu tarafa gelince onlara da vaaz ve tezkirde bulundu. Onlara sadaka verin. Zira siz kadınların çoğu cehennemin kütüğüdür buyurdu. Kadınların en hayırlılarından ve yanakları kırmızım tırak olan biri ayağa kalkıp Ya Resulü Allah, niçin diye sordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çünkü siz halinizden çokça şikayet eder ve nimete karşı küfür yani nankörlük edersiniz cevabı verdi böylelikle de İslam'dan çıkarmayan küfrün ne olduğunu öğrenmiş oldun ancak şirkin izahından sonra böyle bir izah lüzum yoktu ama yine de faydası olur inşallah şübecilerin getirmiş oldukları başka bir itiraz da şudur İbade bin Eszamit Resulullah a.s.m'dan şöyle dedi Günde beş vakit namazı Allah Celle Celaluhu'yu Müslümanlara farz kıldı. Kim abdestlerini güzel alarak rükunlarına, huşularına riayet ederek onları vaktinde kılarsa o kimse Allah Celle Celaluhu'dan hatasını af edeceğine dair ahd yani söz almış olur. Kim böyle yapmazsa Allah Celle Celaluhu'yu onu ahd yani söz vermiş olmaz. Dilerse o kimseyi bağışlar. Ve dilerse azap eder. Bu zikredilen rivayette namazı terk edeni Allah isterse affeder ve isterse azap eder diye bir lafız yoktur. Zira namazı vakitler içerisinde rükulları ve huşulları ile muhafaza etmemek başka, namazı terk etmek başkadır. Zira namazdaki intimanın zayi olmasıyla kişinin İslam milletinden gayri bir millete öleceğine dair rivayetler bir hayli kabarık hem de bizzat Ubade bin Esamit es Radulla Anhun'un kendisinden namazı terk edenin İslam milletinden çıkna dair rivayet vardır ki daha önce zikrettik burada zikrine lüzum yok. İmniyazm Meşhur Muhallad adlı eserinde şöyle diyor. Bu mevzuda yani namazın terki hususunda bize Ömer İbnül Hattab, Muaz İbn Cebel, Abdurrahman İbn Af Ebu Hureyre ve daha sayır sahabelerden namazın farz olduğunu bilerek terk edenin kafir ve mürtet olduğuna dair birçok rivayetler ulaşmıştır. Sahabelerin bu icmasına muhalif hiçbir şey duyulmamıştır. Namaz kimlere farzdır? Ayşe Radyolu Anhumadan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki kalem üç kişiden kaldırılmıştır. Bu lua erinceye kadar çocuktan. Uyanıncaya kadar uyuyandan, şifa buluncaya kadar bunamıştan. Sabretup Numa nu Radya Allah Anhu anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, 7 yaşına geldi mi çocuğa namazı, emredin 10 yaşına geldi mi kılmadığı takdirde dövün. Farz olan namaz. Enes Radya Anhu anlatıyor. Anha anlatıyor. Bir adam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Allah'ı kullarına kaç vakit namazı farz kıldı diye sordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah kullarına beş vakit namazı farz kıldı diye cevap verdi. Adam tekrar sordu. Bunlardan önce veya sonra başka bir şey var mı? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah kullarına beş vakit farz kıldı. Bu cevap üzerine adam bunlar üzerine hiçbir ilavede bulunmayacağına, Onlardan herhangi bir eksiltme de yapmayacağına dair yemin etti. Resulullah aleyhissalatü vesselam bu adam sözünde durursa mutlaka cennete girecektir buyurdu. Namaz vakitleri Allah Celle Celali buyurdu ki namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farzda Nisa suresi. Abdullah İbni Amr İbni As radyola anha anlatıyor. Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki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 Tecrin doğmasından yani şafağın sökmesinden başlar. Güneş doğuncaya kadar devam eder. Güneş doğdu mu namazdan vazgeç. Çünkü o şeytanın iki boynuzu arasından doğar. İbni Abbas radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki Cibril aleyhisselam bana Beytullah'ın yanında iki kere imamlık yaptı. Bunlardan birincinde öğleyi Gölge ayakkabı bağı kadarken kıldı. Sonra ikindiyi her şey gölgesi kadarken kıldı. Sonra akşamı güneş battığı ve oruçlunun orucunu açtığı zaman kıldı. Sonra yassıyı ufuktaki aydınlık şafak kaybolunca kıldı. Sonra sabahı şafak sökünce ve oruçluya yemek haram olunca kıldı. İkinci sefer öğleyi dünkü ikindinin vaktinde...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 Öğle Namazının Vakti Güneşin tam tepeden meyil etmesiyle başlayan ve her şeyin gölgesi kendi boyunca olana kadar devam eden vakittir. Bu vakit ikindi vaktinin başlangıcıdır. Öğle namazını ilk vaktinde kılmak müstehaptır. Cabir bin Semur'a anlatıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam öğle namazını güneş meyil ettiğinde kılardı. Yani güneş, ...tam tepeden batıya doğru meylettiğinde ettiğinde kalardı. Ancak hava sıcaklığı çok fazla olduğunda... ...öğle namazını geciktirmek ve serinliğe bırakmak müstahaptır. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Sıcaklar arttığında namazı serinliğe bırakınız. Kuşkusu sıcaklığın şiddeti cehennemin kaynamasındandır. İkindi namazının vakti. Her şeyin gölgesi kendi boyu kadar olduğunda başlar... Ve güneş kararıncaya, sararıncaya kadar devam eder. Bu süre zikri geçen hadisin ifadesinin tercih edilmesi halinde böyledir. Çünkü ikini namazının güneş sararıncaya kadar geciktirilmesi caiz değildir. Nitekim Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Geciktirilerek kılınan namaz münafığın namazıdır. Oturup güneşi gözetler. Güneş şeytanın iki boynuzu arasında olduğu zamanda kalkar. Ve kuşun gagalaması gibi hızlıca dört rekat namaz kılar. Ve Allah'ı az zikreder. Fakat herhangi bir özür ve zaruret bulunması halinde namazın güneş batımı öncesine kadar geciktirilmesinde bir sakınca olmaz. Zira Ebu Hureyre radıyallahu Anhu'nun rivayet ettiği hadiste peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. İkindi namazının bir rekatini güneş batmadan önce yetiştiren ikini namazını yetiştirmiş olur. Bu hüküm yalnızca zaruret halinde söz konusudur. Böylelikle delillerin arası cem edilmiş olur. İkinli namazını ilk vaktinde kılmak müstehaptır. Enes bin, Rad bin Radyo'nun an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam ikindi namazını kıldığında güneş yüksekte ve dipdiri olurdu. Avali bölgesine gidecek olanlar gider avaliye ulaşırlardı ve güneş hala yüksekte olurdu. İkinli namazının vaktini geçirmekten son derece sakınılmalıdır. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam kim ikindi namazını terk ederse ameli boşa gider buyurmuştur. Nasıl böyle olmasın ki? İkinli namazı Yüce Allah'ın özellikle korunmasını devam edilmesini teyit ettiği orta namazdır. Nitekim Yüce Allah namazlarını ve orta namazını koruyun devam edin. Gönülden boyun eğerek Allah için namaza durun. Bakara suresinde buyurmuştur. Akşam namazının vakti. Güneşin batışıyla başlayan ve şafak kayboluncaya kadar devam eden süredir. Akşam namazını ilk vaktinde kılmak müstehap geciktirmek mehruhtur. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam akşam namazını yıldızlar birbirine karışıncaya kadar geciktirmediğin sürece ümmetim hayır üzere ve fıtrat üzere devam eder buyurmuştur. Rafi bin Hadic Radyolu Anha anlatıyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte akşam namazını kılardık. Sonra herhangi birimiz çıktığında attığı okun düştüğü yeri görürdü. Yastı namazının vakti, şafağın kayboluşundan gece yarısına, güneşin battığı andan fecir doğuncaya kadar olan sürenin yarısına kadardır. Çünkü bu konuda daha önce zikredilen Abdullah bin Amr'ın rivayet ettiği hadis vardır. Zorluk olmadığı sürece yastı namazını geciktirmek müstehaptır. Ayşe Radyolu Anhum'a anlatıyor. Bir gece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam namazı geciktirdi. Hatta mescitte bulunanlar uyudu. Daha sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam geldi, namazı kıldırdı. Ve kuşkusuz namazın vakti bu vakittir. Ancak ümmetime zorluk olmasaydı buyurdu. Yastı namazını kılmadan önce uyumak mekruhtur. Aynı zamanda yastı namazından sonra konuşmak ve maslahat haricinde de mekruhtur. Ebu Berzi anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yastı namazından önce uyumayı... Yaslı namazından sonra da konuşmayı mekruh, çirkin görürdü. Ancak yaslı namazından sonra sohbet etmek bir maslahat gereği ise caizdir. Kişinin ailesiyle gece sohbeti yapması gibi. İbn Abbas Radyola anha anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ailesi meymune ile gece bir süre sohbet etti, sonra uyudu. Sabah namazının vakti. Fecrin doğuşu ile başlar, güneş doğuncaya kadar devam eder. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sabah namazının vakti fecrin doğuşuyla başlar ve güneş doğuncaya kadar devam eder buyurmuştur. Sabah namazının ilk tekbirini gecenin son karanlığı, alaca karanlık olarak isimlendirilen sabah namazının ilk vaktinde almak müstehaptır. Ayşe Radyoğlu Anhum'a anlatıyor. Mümin kadınlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte sabah namazlarını, Bürgülerine sarılmış olarak kılar, kılarlardı. Sonra namazlarını kılınca evlerine dönerlerdi de bu esnada karanlıktan dolayı kimse de onları tanıyamazdı. Ebu Mesud el Ensari anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir defa sabah namazını alaca karanlıkta kıldı. Sonra ortalık ağarınca kıldı. Daha sonra da vefatına kadar alaca karanlıkta kıldı. Bir daha ortalık ağarıncaya kadar beklemedi. Namaz vaktine yetişmek. Namaz vakti çıkmadan önce bir rekat kılınmış ise o namaz vaktinde kılınmış olur. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Sabah namazının bir rekatını güneş doğmadan önce yetiştiren sabah namazına yetişmiş olur. İkindi namazının bir rekatını güneş batmadan önce yetiştiren ikindi namazına yetişmiş olur. Bu hüküm diğer vakitlerinin namazlarını da kapsar. Ebu Hureyre radyoğlu anhu anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki. Namazdan bir rekade yetişen namazın tamamına yetişmiş sayılır. Namaz kılmanın yasaklandığı vakitler. Ukbe'ni amir anlatıyor. Üç vakit vardır ki Resulullah biz o vakitlerde namaz kılmaktan veya ölülerimizi mezara gömmekten nehyetti. Güneş doğmaya başladığı andan yükselinceye kadar. öğlein güneş tepeye noktasına gelince meyledinceye kadar. Güneş batmayı meyledip batıncaya kadar. Ebu Said anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki sabah namazını kıldıktan sonra güneş yükselinceye kadar artık namaz yoktur. İkindi kıldıktan sonra da güneş batıncaya kadar namaz yoktur. Önemli ikaz. Bir faz namaz için ikamet okunduğu andan itibaren nafile namaza niyet edilmez, başlanılmaz. Bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tarafından men edilmiş münkerattandır. Ebu Selem'e anlatıyor. Asaptan bir cemaat ikameti işitmişti. Hemen sünnete namaza kalktılar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, iki namazı beraber mi kılıyorsun? Namazı beraber mi kılıyorsunuz diye çıkıştı. Bu olay sabah namazı sırasında ceryan etmişti. Kaçırılmış namazın kazası. Mazeresiz olarak terk edilen namazın kazası yoktur. Namazın mazeresiz olarak terk küfür olduğundan, Şeraatte maziretsiz olarak terk edilen namazın kaza edilmesine dair bir delil gelmemiştir. Yine hayız dönemlerinde namazlarını kılmayan kadınlar da bunlara kaza etmekle emrolunmamışlardır. Ancak uyumak, unutmak ve bayılmak gibi kişinin şuuru dışında meydana gelen bir sebeple vakti kaçırılan namazlar, uyanınca veya hatırlandığı zaman kılınırlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kim namazı unutursa ve uyuyakalırsa, onun kefareti hatırladığında kılmasıdır buyurmuştur. Resulullah ve Sellem sahabelerin bir yolculuk esnasında uyuyup kalmıştı. Güneşin sıcaklığı onlardan uyandırmıştı. Bunun üzerine Resulullah uyku halinde kusur yoktur. Kusur bir sonraki namazın vakti girinceye kadar namazı kılmayan kimse içindir. Kim bunu yaparsa onun hatırladığı zaman namazı kılsın buyurmuştur.